Allah'il vahidil kahhar ve salatu ve selamu ala nebiyyine'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiyai vel murseline'l ebrar. Kıymetli kardeşlerim insanlığın büyük bir imtihanla bir musibetle karşı karşıya kaldığı şu zaman dilimlerinde biz de sireti enbiya yürüyüşümüzü hem maddi hastalıklarımıza hem de manevi hastalıklarımıza bir şifa vesilesi olsun diye devam ettiriyoruz. Netice itibariyle hakikatten daha güzel bir ilaç yok. Ahirete iman etmiş insanlarız. Ölümün varlığına, hakikatine inanmış insanlarız. Dünyayı sadece bu hayattan ibaret saymayan insanlarız. Ve inşallah bu hayatımızın buradaki her halini, bir şekliyle ahiretimizi mamur kılacak şeylerle değerlendirmeye çalışan insanlarız. Allah böyle bir gayretten bizleri geri koymasın. Öğrendiğimiz hakikatlerde inşallah dünyamızı imar ahiretimizi de mamur kılsın. Bu imar faaliyetini yeryüzünde en güzel bir biçimde yapan peygamberler ve o peygamberlerin atası sayılan ve bizim de iman atamız olan Hazreti İbrahim biz de onun mektebinin talebeleriyiz kabul buyurursa. O mektepten kendi dünyamıza bazı şeyler taşımaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbimiz müsaade ettiği müddetçe, sağlık verdiği müddetçe, imkan verdiği müddetçe yollarımız aynı güzergahta devam ettiği müddetçe de bu noktadaki nasiplememizi biraz sürdüreceğiz. Bakalım Allah bu işi nereye kadar vardıracaksa. Hatırlarsanız biz Hazreti İbrahim'le alakalı bugünkü yapacağımız dersle birlikte dokuzuncu dersimizi yapmış olacağız. Daha birkaç haftamız daha var Hazreti İbrahim'le inşallah. Sonra arkasından Hazreti İsmail diyeceğiz, onun arkasından Hz. İsa diyeceğiz. Her ne kadar peygamberlik noktasında sıralama Hz. Lut'ta olmasına rağmen biz biraz Hz. Lut'u iki peygamber oğlu da öne alarak devam ettireceğiz. Ondan sonra da Hz. Lut'la zaten yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bugün şöyle bir serlevhamız var. Hz. İbrahim'in insanlığa mirasları. İman atamız olan Hazreti İbrahim şimdiye kadar işlediğimiz derslerde insanlığa bakın sadece müminlere değil, sadece kendisini Müslüman olarak tanımlayanlara değil, insanlığa çok şey öğretti, çok şey gösterdi, çok şey de miras bıraktı. Tevhid adına Tebliğ adına, takva adına, tazim adına, tevekkül adına, merhamet adına, sebat adına, mücadele adına ve daha nice şeylerde inanılmaz miraslar bıraktı. Biz geçmiş derslerde bu mirasları biraz olsun burada anlamaya çalıştık. Ama bugün biz biraz işin farklı bir boyutuna dikkat çekeceğiz. İki farklı mirasa değineceğim ben birini hemen şimdi değineceğim. Birini de en sona bırakacağım yani dersimizin sonuna doğru o mirasında ne olduğunu sizlerin dikkatlerine nazarlarına vermiş olacağım. Şimdi benim güzel kardeşlerim İslam'ın şiarları şeair biliyorsunuz çoğulu bunun Türkçe nasıl karşılar bilmiyorum ama sembol diyorlar işte bugünkü ifadeyle sembol çok da hoş bir kelime değil ama biz işaret diyelim İslam'ın işaretleri. İslam'ın işaretleri diye aklınıza ilk gelen kavramlar nedir diye sorsak kendi nefislerimize siz kendinize inanın aklımıza gelecek olan en baştaki kavramlar şunlar olacak. İslam'ın işaretinden bahsedeceksek en başa yazacağımız şey nedir imandan sonra namaz. E namaz bir yerde konuşulacaksa mabet cami konuşulmalı cami konuşulacaksa imam konuşulmalı. İmam cami namaz konuşulacaksa kıble konuşulmalı yani Kabe konuşulmalı e Kabe akla gelir gelmez ilk akla gelecek şey zemzemdir zemzem konuşulmalı yine oradan buralara kadar süzülüp gelen bir ibadet olarak kurban konuşulmalı bütün bunları içerisine alan bir kavram olarak hac konuşulmalı İslam'ın şiarları diye ya da şairi diye ya da bizim Türkçeleştirdiğimiz şekliyle işaretleri dediğimiz bu kavramları hatırlamaya başladığımızda işte bunlar arka arkaya dizilmiş olur. Şimdi burada saydığım kavramlar başka da var ama özellikle bunların üzerinde biraz dursak doğrudan Hz. İbrahim'le alakadar mesajlarına hemen zihinlerimiz gidecek ve oradan gerçekten insanlığa İman atamız olan Hazreti İbrahim'in nasıl bir miras bıraktığını anlamış olacağız. Birkaç cümleyle bu kavramları size bir hatırlatmak istiyorum. Bakın imandan sonra en büyük hakikat olan namaz Hazreti İbrahim'in ve ailesinin en önemli ibadetleridir. Şimdi bir peygamber tabii ki namaz olacak hayatında. Bunda garipsenecek ne var diye aklınıza gelebilir ya da burada bunun özellikle üzerinde durulmasının sebebi ne ola ki diye aklınıza gelebilir. Hz. İbrahim'de bir namaz talimi var. Çocuklarına nasıl namazı öğrettiğini ve vasiyet ettiğini, namaz için nasıl bir gayret ettiğini bu nazarla Hz. İbrahim'in ayetlerini onu anlatan ayetleri okuduğunuz okuduğunuzda bunları görüyorsunuz İkincisi o namazın eda edileceği en güzel yer olan Mescide haram bütün camilerin mabetlerin anası biliyorsunuz eğer bir yerde cami varsa bilin ki o cami Mescide haramın yeryüzündeki bir başka şubesidir aleyhissalatü vesselam efendimiz de zaten buna ait bazı şeyleri bize söylemiştir İbrahim aleyhisselam da mescidi haramın Bizati ihtiyacısı olduğu için burada onunla alakadar olan hatıralar hemen arka arkaya dizilir. Onun için biz yeryüzünün en güzel ve en önemli mescidi olan Mescid-i Haram'ı hatırladığımızda Hz. İbrahim'in ve ailesinin en önemli gayretinin neticesinin olduğunu hatırlarız. İnsanlığa yine böyle bir mirasını burada konuşmuş oluruz. İmamlık kavramı için bir şey söylemek istiyorum. Hazreti İbrahim'in imamlığına ait bazı noktalara dikkat çekmiştik hatırlarsınız. Toplumun ıslahı ve inşası için en gerekli konum olan imamlık Hazreti İbrahim'in ve ailesinin en önemli temsiliyet miraslarıdır. İmamlığın namaz kıldırma memurluğu olmadığını bize öğretiyor Hazreti İbrahim. Eğer biz Hazreti İbrahim'den imamlığı öğrenirsek o imam Memrud'un karşısındadır. O imam kainata o gün ulaşabileceği muhataplara tevhidi haykırmaktadır. O imam adaletin ikamesi için çalışmaktadır. Gerçek manada imamlığın ne olduğunu öğretiyor işte Hazreti İbrahim bize ve insanlığa da bunun mirasını bir miras olarak bırakıyor. Başka bir husus yeryüzünün ilk ve en mühim mabedi olan Kabe'nin ihyası, Gelecek haftaki konumuz bu zaten. Hazreti İbrahim'in ve ailesinin en önemli işlerinden biridir. Kabe Hazreti Adem'in bir hatırasıdır ama ikinci kez Kabe'nin temellerini ortaya çıkaran o temelleri doğrultan İbrahim Aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail'dir ki onların bize bıraktıkları mirastır. Bakın zemzem konusunda şunu söyleyebiliriz. Arzın damarlarına şifa vesilesi olan zemzemin Ortaya çıkması Hazreti İbrahim'in ve ailesinin büyük fedakarlığına karşı Allah'ın bir ikramıdır. Nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Ya kurban Allah'a yakınlaşmanın en önemli vesilesi olan kurban Hazreti İbrahim'in ve ailesinin insanlığa bir sünnetidir. İşte bundan dolayıdır ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurban babanız İbrahim'in size sünnetidir demiştir. İlk kurban bayramında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kurbanını kesmeye götürürken yanındaki sahabeye bu hakikati duyurdu. Bu bize babanız İbrahim'in bir sünnetidir dedi. Onlara hitap ederek söyledi ki kendisi de zaten o güzel soyun en son meyvesidir. Biz kurban ibadetinin... Hazreti Adem'in çocuklarında da olduğunu görüyoruz. Kurban insanlıkla yaşıt bir ibadet. Ama bugün bizim şu anda yaptığımız ibadet haliyle biz bunu İbrahim Aleyhisselam'dan öğrendik. Nelerin kurban edileceğini nelerin edilmeyeceğini nasıl olacağını nasıl olmayacağını en güzel bir biçimde bize öğreten Hazreti İbrahim olduğu için İbrahim'in sünneti yani İbrahim'in mirası olarak meseleyi değerlendiriyoruz. Peki gelelim hacca. Hac. Hazreti İbrahim'in insanlığa en büyük mirasıdır. İnsanlığa diyorum bakın dikkatli olarak kullanıyorum. Bilinçli olarak kullanıyorum. Sadece müminler demiyorum insanlar olarak diyorum. Niçin olduğunu şimdi söyleyeceğim. İslam'ın lisanında hem özel ayrıcalıklı hem önemli bir ibadet olan hac. İbrahim'in ve ailesinin insanlığa en güzel mirasıdır. Haccın insanlıkla alakasını ayet söylüyor bize zaten. Ali İmran suresinin 97. ayeti. Orada yani Kabe'de ap açık nişaneler ayrıca İbrahim'in makamı, makam İbrahim ki onu da haftaya göreceğiz orada vardır. Oraya giden emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi dikkat edin buraya Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Alennas alel müminin değil. Müminler üstünde Allah'ın bir hakkı değil. Alen nas insanlar üstünde Allah'ın bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnedir. Peki benim güzel kardeşlerim, İslam'ın 5 şartından biri değil mi İslam hac? Evet öyle. Neden insanlıkla alakatı alakası var hacın? Alakası şu. Eğer hac gerçekten hac olursa, eğer oraya giden gerçekten hac yaparsa o insanlığını kazanmış olur o insanlığını şahsiyetini kazandığı için oradaki o topluluk o cemaat gidenler gidemeyenlerin biliyorsunuz temsilcileridir onlar orada bir maya topluluk olur o maya topluluk sonra hacdan hacdan dönünce insanlığın içerisine karıştığında insanlığı mayalar. Eğer hac gerçek bir hac olursa bir hac insanlığı mayalamaya yeter. Peki siz şöyle bir şey söylediğinizi duyar gibiyim. Ben de içimden bunu söylüyorum. Niye bu kadar hac yapmamıza rağmen olmuyor? Niye olmuyor biliyor musunuz? İbrahim aleyhisselamın bize öğrettiği gibi yapmıyoruz hacılarımızı. Şeklen yapıyoruz ama ruhen yapmıyoruz. Sadece şeklen olması da yetmiyor. Şekille ruhun birleşmesi kabuk ile özün birleşmesi gerekiyor ki asıl olması gereken ortaya çıksın ve insanlığa maya olabilecek bir topluluk yetişsin. Bir hac diyelim ki 3 milyon insan değil mi İnanın 3 milyon insan yeter insanlığı mayalamaya. 313 Bedir ashabı yetti işte asr-ı saadetin tamamını mayalamaya. Bugün 3 milyon insan 8 milyar insanı mayalar. Eğer o hac gerçekten hac olursa İbrahim'in öğrettiği gibi olursa İsmail'in öğrettiği gibi olursa Hacer'in öğrettiği gibi olursa hepsine binlerce kez selam olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi olursa o hac bizi ayağa kaldırmak için yeter. O hac insanlığa maya olacak bir kıvama bizleri getirir. O hac insanlığı mayalayacak bir hac olur. Allah bir an önce böyle hacları yapmayı bizlere nasip eylesin. Belki de onlara ulaşmanın yolu da buradan geçiyor. Biraz İbrahim aleyhisselamın insanlığa bu miraslarını bu çerçeveden değerlendirmek gerekiyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim geçen dersten bıraktığımız yerden alalım. Hazreti İbrahim hanımı Hazreti Sare'nin teşvikiyle Mısır'ın bir hediyesi olan Hazreti Hacer ile evlenmiş Allah Hacer'den İsmail'i vermiş bir müddet sonra çeşitli vesileler olmuş biliyorsunuz onlar kaderin ağlarını örmesi için bahanelerdi geçen ders gördük. Sebepler dairesinde olanlar ortaya çıkınca İbrahim aleyhisselam zaten yapması gereken bir mesele olan o hicreti başlatmıştı o hicret nereden Filistin'den? Ta Faran Dağları'na Tevrat'ın ifadesiyle Mekke'ye Kur'an'ın ifadesiyle Beytükel Muharrem Muharrem evin etrafına o aileyi götürmek için yola çıktı. Şimdi biz birazdan haritayı göreceğiz ama öncesinde birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim Kur'an dediğimiz aziz kitabımız o aziz kitabımızın kıymetini, kadru kıymetini Allah'ın istediği kadar bilmek bizlere nasip olsun sözün özü özün sözüdür. Kur'an hiç sözü zayi etmez o kadar güzel kullanır ki o her bir kelime Allah'ın kelamı olma özelliğinden dolayı Asla yerinin başka bir kelimeyle ile değiştirilemeyecek kadar bir büyük mucizedir. Allah'ın kelamı olma özelliğinin birçok farklı farklı göstergeleri var biliyorsunuz. Mucizil beyan olması, icazı kullanması, az söz ile çok şey söylemesi Kur'an'ın en önemli özelliklerinden biridir. Şimdi ben fıkıh usulünde başka maksatlarla kullanılan üç kavramı Burada bir başka baksatla kullanmak istiyorum. Fıkıh usulü biliyorsunuz bizim hayatımızı tanzim eden çok önemli bir birikim olan o fıkhın hayatı güzelleştirme hayatı yaşanabilir kılma adına gerçekten önemli kavramları bizim nazarlarımıza verir. Bu noktada verdiği üç tane önemli kavram ana kavram da zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat kavramlarıdır. Zaruriyat zaruri olanlar olmazsa olmazlar. Haciyat ihtiyaç olanlar olması hayatı kolaylaştıranlar. Tahsiniyat olması zaruri olmayanlar ama olması hayatı güzelleştirenler. Şimdi bu üç kavramı biraz farklı bir maksatla kullanalım. Fıkıh usulünde kullanıldığı gibi kullanmıyoruz. Biraz farklı bir maksatla kullanalım. Bakın Kur'an-ı Kerim bize en zaruri olanları veriyor. Zaruri olanlar neyse biz onları Kur'an'dan buluyoruz biraz zaruri olan ama çoğu haciyat olan yani ihtiyaç duyduğumuz şeyleri bize neler veriyor hadis-i şerifler veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı beyan ediyor biliyorsunuz. Kur'an'ı tebyin görevinin bir göstergesi bir ona yüklediği vazifesinin bir gereği olarak bize açıklıyor. Ve bizim ihtiyaç duyduğumuz haciyattan sayılabilecek şeyleri ihtiyaç olan şeyleri tabii ki Allah Resulü zaruri olanları da söylüyor ama genel anlamda böyle çoğunluk biraz daha ihtiyaç olan şeylerdedir o ihtiyaç olan şeyleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor genel anlamda biz İslam tarihi kaynaklarında bazı işte diyelim ki rivayetlerde de işin tahsiniyat kısmını görüyoruz Tahsiniyat işleri güzelleştiriyor olunca biraz daha farklı bir katkı sağlıyor bize resmi tamamlamamıza katkı sağlıyor biraz daha bazı meseleleri anlayabilmemiz hatta güzelleştirebilmemiz için süsleyebilmemiz için o tahsiniyata da ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi sadece Kur'an'la biz yola çıksak ve Kur'an'ın dediklerini anlamaya çalışan birçok zaruri olanı öğreniyoruz zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini de onun yanına getirip koysak ihtiyaç olanlarımızı da öğreniyoruz. Tarihi kaynaklar olsa da olmasa da bize olma lazım olanları bu iki ana kaynaktan öğrendiğimiz için tahsiniyat babından değerlendirmemiz gerekir tarihi rivayetleri. Olsa güzelleşir biraz daha süsleriz bazı bilgileri oradan bulmuş oluruz. Şimdiye kadar bu dersleri yaparken de Bundan sonraki bugünkü derste de bundan sonraki derslerde de bu üç tane şey aklınızda hep dursun. Genel anlamda biz neyi nerede nasıl kullanacağımıza ait aslında bizim kendimize ait bir usul olarak kabul edin bunu ki bundan sonraki süreci biraz daha bunun üzerine bina etmiş olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın Hz. İbrahim ailesini alıyor ve Filistin'den Faran Dağları'na Mekke'ye birazdan göreceğiz haritasında geliyor. Şimdi o koca yolculuk 1500 kilometrelik bir yol. Onlar geliyorlar oraya nasıl bırakılıyor? Hacer anamızın gayreti, İsmail'in orada yaptıkları, İsmail'in orada işte bir cürhümiler kabilesinin içerisinde büyümesi, yaşının 12 ya da 14'e varması o süreç içerisinde Hazreti İbrahim'in birkaç kez gelip o güzel aileyi ziyaret etmesi, bütün bunların hepsini biz inanın böyle 50-60 sayfaya sağacak şekilde özetleyebiliriz. Özetleyebiliriz yani bu üç tane kaynağı dikkate alarak Kur'an'ı, hadisleri ve tarihi kaynakları. Ama bunların ne kadarı nerelerde var diye bir soru sorduğunuzda, Hazreti İsmail'in kurban edilme meselesi de dahil olmak üzere Kur'an'da böyle zorluya zorluya zorluya 20 tane ayet ancak okursunuz. Onlardan bir miktarını da birazdan biz kurban meselesinde Saffat suresinde okuyacağız. Ama Ali İmran affedersiniz Bakara suresinde var, İbrahim suresinde var ve Saffat suresinde var. 20 ayet o kadarlık süreci bize anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bu oran ne kadardır yani bu bahsettiğimiz bugünkü konumuzla alakadar olan kısımlar hadislerde ne kadar diye anlatıldığına baktığınızda 3-4 sayfa geçmeyecek şekilde yer alır ama mesele tarih kaynaklarında oldu mu Taberi de oldu mu İbni Kesir oldu mu işte diyelim ki İbnül Esir'in El kamili'nde de oldu mu İbni Sad'ın tabakatında oldu mu epey bir malumat var e onların hepsini biz yerli yerine koyarak anlamaya çalışacağız ki biraz bugünkü derste bazı şeyler zihnimizde iyice otursun ve oradan biz kendi dünyamıza neler alabileceksek o çerçeveden bazı şeyler netleşmiş olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir haritayı görelim bakın haritada ne kadar uzun bir yolculuğun oluştuğunu görüyoruz. El Halil'den başlayan Mekke'ye uzanan 1500 kilometrelik bir yol ve o günkü şartlar o günkü o zorlu şartlar içerisinde Hazreti İbrahim yanına Hacer validemiz gencecik bir hanım ve halen annesinden süt emen İsmail bu kadar. Şimdi geldik tarihi kaynaklara tarihi kaynaklar bize başka şeyler de söylüyor. O kutlu kafileye eşlik eden vahyin emin meleği Cebrail de var. Bu hadislerde yok bu işte Kur'an'da ayetlerde de yok ama tarihi kaynaklarda bunlar var ve o kutlu kafileyle birlikte Cebrail aleyhisselam gelirken tabi Cebrail'i sadece gören İbrahim aleyhisselamdır o yol güzergahında özellikle yine tarihi bilgilerin bize verdiği bir bilgi bu aynen aleyhissalatü vesselam efendimizi miraca taşıyan o İsra Miraç hadisesinde ona işte binek olan Burak'a benzer bir binek hızlı gitmesiyle alakadar öyle bir binekle geliyorlar. Ve o yol güzergahında İbrahim aleyhisselam yeşili güzel ağaçlık olan bir yerlere geldiklerinde buraya inelim mi diye soruyor Cebrail aleyhisselama hayır diyor. Buraya inelim mi diye soruyor hayır diyor. Ne zamanki volkanik dağlarla örülü Bekke Vadisi'ne. Ve Kur'an'ın ifadesiyle toprağında bir tek ziraata uygun elverişli bir ot bitmeyen. Ayet aslında söylediği o odur yoksa orada oraya özgün bazı otlar var hatta bir ağaç var o ağacın altında Hacer anamızla İsmail aleyhisselam kalıyor He hiç ot yok demek değil zirata elverişli olmayan bir topraklara oraya gelene kadar Cebrail'e her seferinde İbrahim aleyhisselam buraya inelim mi dediğinde hayır diyor ne zamanki oraya gelindiğinde oraya getirildiği zaman tamam burası diyor ve oraya indirilmiş oluyor 1500 kilometrelik o yol böyle bir halde tamamlanmış oluyor şimdi oraya gelindiğinde orası aslında bilinen bir yer zaten Kur'an'da söylüyor orası neresi Beytikel Muharrem yani Allah'ın beytinin kutsal kıldığı dokunulmaz kıldığı evinin olduğu bir yer peki var mı orada bir Kabe yok Peki Kabe'nin olmadığı bir yer nasıl Muharrem nasıl kutsal olabilir? İşte bu Kur'an'ın kutsallık anlayışıdır. Aziz kitabımız Kur'an Rabbimizin El Kuddüs isminin nasıl tecelli ettiğini bize gösteriyor. Kutsal sayılan şey bina değildir. Allah korusun bugün bir şey olsa Kabe yıkılsa mesela ne olur ki orada o bina mıdır kutsal olan? Hayır. O mekandır kutsal olan. Bakın insanlar bunu anlamadıkları için bazen duyuyorsunuzdur bu tarz sözleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz miraca giderken işte Filistin toprağına Kudüs'e geldiğinde mescid Aksa yok ortada. mescid Aksa yerle bir edilmiş Buhtun Nasır döneminde. O toprakta işte bir çöplüğe dönüşmüş. Böyle bir halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mescit var da bina olarak oradan semalara miraca gitmiyor. Ama o yer var ve kutsal olan orası etrafı mübarek kılınan yer orası. Binayla alakası yok bunun. Aynı şey Kabe için de geçerli. Onun için binalara takılacak bir tarafımız yok burada. Allah diyor ki benim evimin yanına bırak onları. Ortada bir ev yok ama evin temelleri var. Evin me mekanı var. O mekan önemli bir mekan. Yeryüzünün göbeği, yeryüzünün en önemli noktası. Oraya gelene kadar Cebrail hayır hayır hayır diyor. Ne zaman ki oraya geliniyorsa Tamam burası deniliyor ve oraya indirilmeleri noktasında Cebrail aleyhisselam bir şey söylediğinde İbrahim aleyhisselam şöyle bir bakıyor ıssız gelen yok giden yok kuş uçmaz kervan geçmez diyorlar ya öyle bir coğrafya diyor ki orada Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim buraya mı diyor burada ne yapacak benim ailem? Orada Cebrail aleyhisselamın İbrahim aleyhisselama söylediği cümle şu oluyor. Allah'ın emri böyle İbrahim. Allah senin soyunu burada devam ettirecek ve burası bambaşka bir yer olacak. Benim güzel kardeşlerim şimdi ekrana gelsin o resim siz de şöyle bir bakın. Yukarıdan çekilmiş bir resim bu volkanik dağlarla böyle örülü bir coğrafya ve canlılık namına hiçbir şey yok o gün orada. Allah aşkına insan şu anda resimden bile bakınca ürküyor. Ve siz oraya Allah emretti diye gencecik hanımınızı ve çok çok ileri bir yaşta gözünüzün nuru olarak sakındığınız gelişiyle yüreğinize bambaşka bir sevinç kaynağı olan evladınızı bırakmak durumunda kalıyorsunuz. İnsan kendisi bazı şeylere katlanabilir ama sevdiklerini böyle bir fedakarlığa, bir şekliyle ortak kılması kolay bir şey değil bu işte imtihanın şiddetini gösteriyor o kadar imtihan şiddetli ki o şiddeti anlayabilmemiz için o resmin içerisinde ya ben olsam burada ne yapabilirim diye bir nefislerimize sormamız gerekir karanlık bir yere gidince bile ufacık bir zaman dilimi içerisinde orada kalınca ne hale girer insan bir de böyle bir şey Orada dağlarla örüldü hiçbir şey yok... O coğrafyaya bırakıyor Hazreti İbrahim şefkatli birisi halim birisi evvah birisi inleyen birisi böyle dertleriyle ızdıraplarıyla halimliğiyle merhametiyle öne çıkan birisi böyle bir haldeyken ve en önemli bir mesele ki Canan'ı orada aslında İsmail'i orada yıllar sonra sahip olduğu evladı orada ve o halen emzikli bir bebek öyle bir haldeyken Onları bırakıp gitme noktasında bir büyük imtihanla karşı karşıya kalıyor. Hazreti İbrahim'in bu mücadelesinin ve buradaki imtihanının ne kadar şiddetli olduğunu görün. Sadece bununla kalsa o kadar yine bir şekilde anlaşılabilir. Biraz sonra göreceğiz. O İsmail'ini kesmek için yere yatırdığı zaman da ağır bir imtihan İmtihan üstüne bu imtihanları görün o peygamberlerin nasıl büyük belalara musibetlere imtihanlara maruz kaldığını buradan anlayın şimdi getirdiği Hazreti İbrahim Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail'i oradaki bir ağacın altına orası biraz gölgelik olsun diye bıraktı hemen Kabe'nin yanı başında bir yerde birazdan onun resmini de göreceğiz zaten Tamam biraz yanlarında durdu ben gidiyorum dedi. Söyleyecek başka hiçbir sözü yok Hazreti İbrahim'in. Yürümeye başladı ve arkasından Hacer anamız seslendi. Ey İbrahim dedi bizi kime bırakıp gidiyorsun? Burada biz ne yapacağız? Bu coğrafyada bu topraklarda yanımızda az bir şey yiyecek su böyle olduğu bir halde bizi kimlere bırakıp gidiyorsun? İbrahim aleyhisselam. Dönüp arkaya sizi Allah'a bırakıyorum da diyemedi. Çünkü döndüğü zaman evladını ve hanımını gördüğünde olur ki o görevimi yerine getirmem. Yüreğimdeki şefkat farklı bir biçimde beni zorlar. Bu şefkat benim görevime galebe çalar endişesiyle yürümeye devam ediyor. Seni buraya bizi kime bırakıyorsun diyen o sözü karşılıksız bırakıyor Hazreti İbrahim. Ama Hacer ana o hicretin nazlı gelini Allah yüz binlerce kez ona rahmet eylesin. Selamlarımızı yüz binlerce kez ona ulaştırsın. Anladı meseleyi ve orada bağırdı. İbrahim dedi bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti? İbrahim aleyhisselam zorlanarak neam dedi evet dedi. İşte o anda Hacer anamızın dilinden dökülen bir cümle. Hem kendisi için hem İbrahim için bir şifa oldu. O cümle neydi biliyor musunuz? Eğer bizi buraya bırakmayı emreden Allah'sa yüreği İbrahim Allah bizi zayi etmeyecek. Allah bizi zayi etmeyecek cümlesi Hazreti İbrahim'in yüreğindeki o fırtınaları da dindiren bir cümle oldu. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir kadın konuşuyor. Bir peygamber hanımı olarak bir kadın konuşuyor Allah'ın bu ağır emrinin karşısında ezilen bir peygambere kocası eşi olan bir peygambere yürü diyor Allah eğer emretmişse Allah bizi zayi etmeyecektir diyen bir kadın konuşuyor. Aradan 3000 bin sene geçiyor bu perde kapanıyor bir sürü olay yaşanıyor oluyor bitiyor. 3000 bin sene sonra sahneye yine bir kadın ve yine bir peygamber çıkıyor. O peygamber vahye muhatap olmuş gelip o kadının şefkatli sinesine kendisini bırakmış. Tir, tir titrerken o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğindeki fırtınaları dindirecek isim bir kadın olarak Hatice anamıza nasip oluyor. Hacer'in kameti Hacer'in sözü şimdi Hatice'nin dilindedir radıyallahu anha. Aynı söz eğer diyor bunları sana söyleyen Allah'sa Allah seni zayi etmeyecektir. Hacer dedi ki Allah bizi zayi etmeyecek şimdi Hatice konuşuyor ve Allah Rasulü ne diyor ki Allah seni zayi etmeyecek mahzun etmeyecek seni yarı yollarda bırakmayacak. Nasıl o gün Hacer'in sözü şifa olduysa şimdi Hatice'nin sözü şifa oluyor. Mesele zaten Risalet davasında şifa olacak sözler söylemektir liman olmaktır fırtınaları dindirmektir. Onlar olduğu zaman bu dava varacağı yere varacaktır. O gün sahnede onlar bu işin en güzel bir biçimde örneğini ortaya koymuşlardır. Allah bizlere de gerçek manada bu işi anlayabilecek bir liyakat nasip eylesin. Hazreti İbrahim biraz yürüdü böyle biraz tepeyi geçebilecek şekilde. Çünkü ailesine dönüp bakamıyor o anda ama döndü ailesini böyle uzaktan görecek bir yerde. Ellerini açtı ve bir dua etti. Şimdi bizim sıralı derslerimizin bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'ın duaları. O dualarını burada bir müstakil ders olarak yapacağız. O duayı oraya havale edelim. Orada neler söyledi? Nasıl bir gönül yangını var? Neleri istiyor Allah'tan? O gün orada göreceğiz. Hacer anamız kaldı yalnız başına. İbrahim gitti gözden kayboldu. Anamız baktı yanındaki yiyeceğe içeceğe. Bir müddet sonra bitecek ve gerçekten de azalmaya başladı. O anda yanındaki o su kırbasına bakıp bir kadın olarak oturup ağlamadı. Sızlamadı ne olacak ne bitecek. Ey Allahsa eğer zaten Allah bize sahip çıkacak. Bu da önemli bir şey bunu da demedi. Bir beşer olarak bir insan olarak bir miras bize öğretiyor. O nedir biliyor musunuz? Ağlamanın sızlamanın zamanı değil. Zaman gayret zamanıdır o ıssız çölde ben ne yapabilirim hiçbir şey ama netice itibariyle rahmete erişebilmek ancak gayretle olabilir. Bunu düşünerek kalktı ayağı Hacer anamız ve orada Safa ile Merve arasında koşmaya başladı. Koştu koştu oradan oraya oradan oraya orada oturup ağlayacağına neticeyi bekleyeceğine. Bunu yapmayarak çaba ve gayret ortaya koyup her zaman aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır ilkesine uyarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Belki bu tepelerin üstünden birilerini görürüm de çağırırım ya da bir şey rastlarım bir şekilde o zaman yapacağı bu yapacağı koşmak Hacer Ana'da koşuyor. Safa'dan Merve'ye Merve'den Safa'ya o resmi şimdi bir görelim arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir. Manzara var önümüzde dehşetvari bir manzara ama en azından o coğrafyayı her bir şekliyle görebiliyoruz. Arafat'ı da görüyoruz, Müzdelife'yi de görüyoruz, Mina'yı da görüyoruz, Hira Dağı'nı da görüyoruz, Sevr Dağı'nı da görüyoruz bu uydudan çekilmiş bir fotoğrafın işte takribi yerleri. Bakın Kabe orada duruyor, Safa ile Merve orada zaten. Kabe'nin hemen yanı başında bir yerdedir aslında o ağaç ve o ağacın altındalar. Biraz sonra o gayretin neticesinde hemen İsmail'in bulunduğu yerden bir rahmet gelecek. Ama o ana kadar Hacer anamız Safa ile Merve arasında koşup geliyor. Safa ile Merve arasında koşarken bir yerde biraz bir çukurluk var. O çukurluk bugün iki yeşil ışık arası geçen ders onu söyledik. Oraya geldiğinde göremiyor İsmail'ini. Acaba bir yaban kuşu ya da bir hayvan zarar verir mi diye korkuyor. Onun için o çukura gelince şunu biraz daha hızlandırıyor böyle biraz tepeye doğru gelince normale devam ediyor ama sürekli gidip geliyor gidip geliyor işte o anda Hacer anamızın o rolünün bugün Safa ile Merve arasında Say gibi bir ibadete dönüştüğünü biliyoruz biz ve biz hepimiz erkeğiyle kadınıyla Hacer anamızın rolünü oynadığımızı biliyoruz ama özellikle o iki yeşil ışık arasında erkekler olarak bir kadının bir İslam kadın bir annenin İsmail'in annesi olan bir kadının İsmail'ine su bulma noktasındaki feryadının bir neticesi bir beşer olarak ortaya koyduğu bir çabanın neticesiyle erkekler olarak biz koşuyoruz bunu da hiçbir zaman unutmuyoruz İşte o koşuşlar sırasında bir anda bir ses işitti o ses Cebrail'in sesi idi Cebrail aleyhisselamla bir şeyler konuştular orada Orada dönüp Cebrail'den istemedi. Tevhidi çok iyi anlamış bir İslam kadınıdır Hacer anamız. Ellerini açtı ve dedi ki Allah'ım meleğinin sesini bana duyurdun. Ne olur sen benim ve yavrumun imdadıma yetiş. Daha onun bu sözü bitmeden İsmail'in topuklarının üstünden... Bir su fışkırmaya başladı semaya doğru hemen koştu Haceran'a böyle toprağı toparlamaya çalıştı ki su dağılmasın su gitmesin diye ve o anda su başka yerlere gitmesin diye kendi dilinde zemzem dedi dur dur Amerika dilinde ya da küptil lisanında dur dur deme anlamında zemzem deyince zemzem böyle yerinde durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Ahmet bin Hanbel'de başka hadis kitaplarında bu olayı bize anlatırken diyor ki Allah İsmail'in annesine rahmet eylesin. Eğer o zemzemin önüne geçmeseydi yani ona dur demeseydi zemzem Mekke'nin ortasında, ortasında akıp giden bir ırmak bir nehir olacaktı. O korktu korktuğu için zemzem dedi dur dur dedi ki o da işin zaten sebepler dairesinde bir güzelliği zemzemin orada durup oradan bir bereket kaynağı olması gerekiyordu. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki eğer Hacer oraya dur dur demeseydi belki Mekke'nin bu şehrin ortasında akıp giden ve akıp çağlayan bir nehir olacaktı. Hacer anamız böylelikle büyük bir rahmete büyük bir berekete büyük bir nimete kavuşmuştu sadece o değil o insanlar miras olacaktı Zemzem halen mesela şu anda o bereket kaynaklığı olma meselesini devam ettiriyor dünya devam ettikçe de inşallah devam edecektir ama Hacer anamız o gün böyle bir mirasın böyle bir nimetin böyle bir şifa kaynağının sahibi oldu ne oldu peki Zemzem'in tarihçesine bir iki cümleyle değinelim Yıllar yılı sürüp geldi Zemzem ama ne zamanki Mekkeliler putperestliği farklı boyutlara taşıdılar. Zemzem onların tevhid akidesini zedelemesinin bir neticesi bir azap olarak çekilip gitti. Allah çekti o suyu ellerinden aldı. Yıllar yılı o su yoktu. Su şiirlerde konuşuldu insanlar dilden dil anlattı ama yıllar yılı o su kayboldu. Ne zaman çıktı olsa ortaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip zamanında. Abdülmuttalip'in bir oğlu var o günlerde Allah Resulü'nün büyük amcası Haris. Haris ile Abdülmuttalip zemzemi aramaya koyuldular bir rüya üzerine o rüyayı İbni Hişam başka kaynaklar uzunca bize naklederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o dedesi gördüğü rüya üzerine kalkıyor başlıyor zemzemi aramaya ve bir gün Haris'in sesi duyuluyor. Buldum buldum diyen bir ses buldum deyince insanlar toplanıyorlar Haris zemzemi bulmamıştır ama zemzemin yolu üzerinde o kuyunun güzergahı üzerinde Kabe'ye hediye edilen bazı hazineleri bulmuştur hazineler çıktıkça Mekkelilerin bazılarının böyle gözleri kamaşmış o hazinede hak sahibi olduklarını iddia etmişlerdir. Abdülmuttalip ise hayır bu zemzeme harcanacak Allah'ın beytine harcanacak demiştir aralarında böyle bir çekişme olunca ey Abdülmuttalip sen bir tane oğlunla bize karşı mı geliyorsun diye bir söz söylemişlerdir bu çok dokunmuştur Abdülmuttalip'e ellerini açmış orada bir dua bir de adakta bulunmuştur Allah'ım demiştir ne olur bana on tane erkek evladı verseydin ben o on tane erkek evladımla şu gözü hazinelerden başka bir şey görmeyen kara yüzlü adamlara karşı senin beytini savunsaydım eğer bana on tane erkek evlat verirsen birini senin yolunda kurban edeceğim demiştir dua kabul olmuş on tane erkek evlat olmuş Ondan önce biliyorsunuz zemzem bulunmuş tekrardan ortaya çıkmış. Aradan bir müddet geçtikten sonra Abdülmuttalip unutmuş o adağını Allah rüyasında o adağı ona hatırlatmış. Kura çekilmiş kura kime çıkmış Allah Resulü'nün babası olan Abdullah'a çıkmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte bu hakikate binaen ben iki baba iki kurbanlık babanın oğluyum demiştir. O iki kurbanlık babadan bir tanesi kendi öz babası bir de aslında kendi babası sayılan dedesinin dedesi yani en büyük dedesi sayılan Hazreti İsmail ki birazdan o kurbanlığı da görmüş olacağız zaten. Ama orada neticede başka şeyler devreye girmiş Abdullah da kurban olmaktan kurtulmuştur. Abdülmuttalip zemzemi tekrardan bulmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bölgede söz söylemeye başladığında zemzem vardı. O günden bugüne kadar da geldi İnşallah ben hep anlatınca bu kıssayı aklıma o geliyor. Tekrardan küsmesin zemzem bize. Yaptığımız yanlışlardan dolayı Allah almasın bu bereket kaynağını bizim elimizden diye de dua ediyorum. Cenab-ı Hak her türlü günahımıza yanlışımıza fıskımıza rağmen yine de bize o rahmet vesilesini o şifa vesilesini devam ettirsin inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hacer anamız suyun başında. İsmail de orada su demek hayat demek su geldiği anda hemen semada kuşlar belirdi. E oradan geçen kervanlar var kervanlar kuşları gördüler. Kuşlar varsa o coğrafyada bunun iki anlamı var ya orada su var ya da orada bir ceset var. Oradan o anda geçmekte olan Yemenli Cürhümi kabilesi kabilenin içerisindekiler hemen kuşları fark edince içlerinden birkaç insanı Gidin bir bakın bakalım orada ne var diye gönderiyorlar. Gelenler bir de bakıyorlar ki çölün ortasında o volkanik kayaların ortasında gencecik bir kadın bir bebek bir de bir hayat kaynağı olarak su. Hemen gidiyor geridekilere haber veriyorlar kervan oraya geliyor. cürhimiler oraya gelince Hazreti Hacer'den bir şey istiyorlar. Diyorlar ki eğer müsaade edersen biz burada konaklamak istiyoruz. Hazreti Hacer anamız da diyor ki Suyun mülkiyet hakkı benimdir çünkü onu Allah bize ikram etti. Kuyuda suda mülkiyet noktasında bir hak eğer talep etmeyecekseniz kalabilirsiniz. Ve böylelikle onlar da kalmaya başlıyorlar. Cürhümiler orada kalınca ne oluyor orada? Hayat gelişmeye başlıyor ve Hazreti İsmail onların arasında büyüyor. Hazreti İsmail annesinden dolayı. Dili Arapça değil ama onların içinde Arapça öğrenmeye başlıyor. Onun için biz bugün Arapları işlediğimiz zaman Arapları iki damardan işliyoruz biliyorsunuz. Arabı Aribe yani has Araplar. Katıksız Araplar diyelim mesela onlara bir de Arap-ı Müstarib'e sonradan Araplaşanlar. İsmail aleyhisselam ve sonradan gelen soyu sonradan Araplaşanlardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o soydan geliyor zaten. Orada sonra ne oluyor insanlar artıyor. Şimdi bakın bir resim daha göstereceğiz, göstereceğiz size. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelişine yakın bir zamanda olan bir resim takribi bir çizim. Görüyorsunuz o ıssız bölge bir anda insanların yerleştiği, insanların konakladığı, nüfusun arttığı bir yere geliyor. O günkü şartlar içerisinde hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de söz söylemeye başladığında 10 bin kişilik bir yer orası, 10.000 bin kişilik bir şehir ve Mekke'nin her tarafında özellikle o dağların aralarında evler var ve o evlerde kalıyorlar. Böylelikle orada hayat devam ediyor. Hayat devam ederken İsmail aleyhisselam da onların içerisinde büyüyor. Yaşı 12 ve 14'e geldiği zamanda da o ana kadar İbrahim aleyhisselam birkaç kez ailesini ziyaret etmek için Filistin'den ta gelip Mekke'ye gelmiş onların yanında bir miktar kalmış geri dönmüştür. Şimdi biz İsmail aleyhisselamı işleyeceğimiz derslerde Biraz olsun bunlara gireceğiz. Şimdilik oraya girmeyelim ya. Yani özellikle İsmail Aleyhisselam'ın çocukluğuyla alakalı olan bölüm İsmail Aleyhisselam'da İsmail Aleyhisselamla alakalı derslere havale etmiş olalım. Şimdi gelelim çok önemli bir mesele olan kurban meselesine. Vakitte epey ilerlemiş ama inşallah bu faslı bugünkü derste bitirmiş olacağız ama çok önemli bir konu olduğu için özellikle biraz böyle için işin içerisine dahil olma ve burada yapılan her şey söylenen her şey atılan her adım ve onların üzerine gelen ayetlerin bize verdiği mesajlar üzerinde ciddi ciddi biraz durmamız lazım. Bu kurban meselesi öyle sadece bir menkıbe olarak anlatılıp geçilecek bir mesele değil bambaşka bir meseledir. Özellikle ve özellikle teslimiyet adına Kur'an'ın anlattığı en güzel örneklerden sahnelerden bir tanesidir. Şimdi nedir mesela? Rüyasında Hazreti İbrahim sürekli aynı şeyi görüyor ne gördüğünü birazdan göreceğiz üst üste görüyor görüyor ve ondan sonra o rüyasını oğlu İsmail'e açıyor burada bir şeyi fark etmemiz için Peygamberlerin rüyaları anlatılır Kur'an'da biliyorsunuz. Mesela Yusuf Aleyhisselam en bilinen Allah Resulü'nün rüyası da anlatılır. Yusuf Aleyhisselam'ın o rüyasını babasına anlattığı o ilk rüyasını babasına anlattığı ayetleri bir hatırlayalım. Orada bakın Yusuf babasına ne diyor? İzkale Yusufu li ya ebeti inni raeytu. Ayet devam ediyor ama burası bizim için bugün lazım. Bir zamanlar Yusuf babasına babası kim? Yakup aleyhisselam. Yakup'a demişti ki babacığım ben şöyle bir rüya gördüm. Ra'aytu, şöyle bir rüya gördüm. Hazreti İbrahim rüyasını anlatırken nasıl anlatıyor biliyor musunuz? İnni era fil menami. Muhakkak ben uykumda şöyle görüyorum. Rüyalar görüyorum. Bir defa değil kaç kez aynı rüyayı görmüş birinde rayitu gördüm gördüm gitti bir defa zaten ama İbrahim aleyhisselam bir defa görmüyor işte Kur'an bize ne kadar önemli bakın zaruri bilgiler dedim ya çok önemli bilgileri buradan veriyor aslında söylediği bir cümle bir kelime biz oradan birçok şeyi çıkarmış oluyoruz geliyoruz kaynaklarımıza kaynaklarımız diyor ki İbrahim defaatle gördü hatta en sonda terviye günü gördü. Yani Zilhiccenin 8. günü. Arefe günü gördü. Bayram günü Zilhiccenin 10'unda meseleyi İsmail'e açtı ve İsmail'le beraber o işi gerçekleştirmek için yola devam ettiler. Bu rüyalar böyle tekrar edince netice itibariyle Hazreti İbrahim de bir peygamber o peygamber olarak bu işin farklı bir biçimde ona böyle bir mesaj Verildiğini anladığı için meseleyi İsmail aleyhisselam açtı. Şimdi olayı Safa süresinden okuyoruz. Geçen ders iki ayeti okumuştuk ama yine yeri geldiği için hemen hızlıca o iki ayeti de okuyalım. Ne dedi İbrahim aleyhisselam? Yıllar geçti çocuksuzlukla imtihan edilince. Rabbi hep mine salihin. Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bahşet dedi. Allah da onun bu da duasına bu isteğine bu ızdırabına icabet etti. Febeşşernehu bi gulamin halim ona halim bir çocuk müjdeledik. O halimin altını çizin bilmiyorum geçen ders söyledim mi? İsmail aleyhisselamı anlattığımızda o halim kavramı bizim çok işimize lazım olacak. 102. ayet Saffat suresinin bakın nasıl bir. ...ayrıntı ve nasıl bilgiler çerçevesinden Kur'an meseleyi nazarımıza veriyor. فَلَمَّ بَلَغَ مَعَهُ saye. Çocuk babasıyla yürüyüp onunla gezebilecek çağa erişince... ...yani İsmail aleyhisselam artık ergenliğe varmış... ...12-14 olduğu kaynaklarda söylenir... ...babasıyla artık zaman geçirecek bir zamana gelince... ...onunla bir yerlere gidip gelecek bir yaşa erişince... Dedi ki babası kâle ya bu inni erafilmenami. fil yavrucuğum ben rüyamda şöyle görüyorum enni ezbehuke fenzur mâze tara seni boğazladığımı kurban olarak kestiğimi görüyorum bir düşün ne dersin bakın kestim demiyor zebehtu değil ezbehu kesiyorum yine mudari geniş yani yaptım oldu bitti değil böyle görüyorum kesiyor görüyorum. Ne demeli bu, bu söz Hazreti İsmail'e söylendi. İsmail aleyhisselam 12-14 yaşlarında ergenliğe yeni işte adım atmış bir genç bir delikanlı. Tabir caiz ise eğer bıyıkları yeni terlemiş gencecik bir delikanlı. Böyle diyor baba diyor ki ben seni rüyamda böyle gördüm seni kesildiğimi gördüm. Ne diyorsun diye soruyor. Böyle bir sözü duyunca İsmail aleyhisselam ya baba böyle bir şey olur mu demiyor. E bu bir rüya ne oldu şimdi rüyanda beni kesiyorsun gördün diye beni kesecek misin demiyor. Bu rüyayla amel edilir mi baba bunu da demiyor. Sen ne dediğinin farkında mısın falan zaten haşa onları hiç söylemiyor. E baba bir sor Cenab-ı Hakk'a sen bir peygambersin gerçekten o rüyanın Tabiri bu mudur gerçekten rüya böyle mi tabir edilmeli bunu da demiyor niye demiyor bunların hepsini çünkü artık bir delikanlı olmuş İsmail aleyhisselam Hacer gibi bir annenin mektebinden yetişmiş İbrahim gibi bir peygamberin ocağından yetişmiş Peygamberlik ne demek nübüvvet ne demek vahiy ne demek peygamberlerin rüyası vahiy midir değil midir bunun anlamı nedir bunların hepsini biliyor İsmail aleyhisselam bildiği için babası ona ben böyle görüyorum ne dersin dediğinde hiç lafı uzatmıyor hiç başka bir şey söylemiyor. Çünkü orada o rüyaların ne anlama geldiğini anlayan birisi olarak diyor ki gale ya ebeti. İf Al Tu Ömer Seteciduni İşa Min sabiriin Babacığım dedi emrolunduğun rolunduğun şeyi yap İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın Akıl duruyor burada benim güzel kardeşlerim Ben iki-3 gündür bu ayetleri okuyorum İnanın ki şu ayete gelince İsmail Aleyhisselam'ın şu teslimiyetine gelince söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum siz de bulamazsınız yani bunun izah edilecek bunun farklı bir biçimde tahlilini yapacak bu teslimiyeti neyin üzerine oturtarak biz anlamaya çalışacağız. Hele bu çağın insanları olarak bu kadar zihinlerimiz işte işgale uğramış bu kadar farklı bir biçimde zihinlerimiz Allah bullak olmuş bir zamanda nasıl anlarız bilmiyorum ama baba ona ben seni rüyamda kestiğimi görüyorum dediği anda babacığım diyor sen neyle emrediliyorsan onu yap öyle kahramanlık da yapmıyor şöyleyim böyleyim ben korkmam şudur budur o da değil İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor müthiş bir tevazu Allah'a sığınan müthiş bir kamet ve müthiş bir teslimiyet var burada benim güzel kardeşlerim ve bunun üzerine Hazreti İbrahim bir baba olarak alıyor oğlunu Mina'ya doğru götürüyor Kurbanların kesildiği yerde ilk kurban kurbanların kesildiği yere doğru gidiyor o insanlığa bir miras bırakılacak yine oradan ve oraya doğru giderken şeytan İbrahim aleyhisselamın karşısına geliyor sağdan geliyor soldan geliyor önden geliyor arkadan geliyor bir baba olarak yapılabilecek iş mi etme eyleme şöyledir böyledir ambalajlarla senaryolarla bir sürü şey söylüyor. İbrahim aleyhisselamı o işten vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi kullanıyor biliyorsunuz. Şeytan iyi bir senaristir bir tanesi olmazsa bir başkası bir, bir tanesi olmazsa bir diğeri bir şekilde ikna edecek sağdan soldan nereden bir ufacık bir yol bulursa oralardan girerek insana vesvese vermeye insana telkin vermeye bu noktada bu vazifesini yapmaya ayarlanmıştır. İbrahim Aleyhisselam da bunları söylüyor söylüyor söylüyor ama İbrahim aleyhisselam da geriye tek bir adım atma yok bir pişmanlık yok bir başka şey yok seni değil Rabbimi, din, Rabbimi dinleyeceğim diyor ve yerden bir taş alıyor bismillahi allahu ekber rağmenli şeytani ve hizbihi diyor bütün şeytanlarla ve şeytanın taraftarlarıyla savaşım olsun diyerek taş atıyor ve şeytanı başından def ediyor şeytan bakıyor ki bu iş İbrahim aleyhisselamla olmayacak bu sefer İsmail aleyhisselamın yanına geliyor yine aynı şekilde seni kesmeye götürüyor şöyledir böyledir şöyle de babana de ki işte Allah'a sorsun yaptığı işten Allah razı mı hiç Allah oğullarını kurban edilme, edilmesini bir peygamberden ister mi bir sürü ona da bir sürü şey söylüyor. Bazen babaya isyana götürüyor oradan olmasa babayı yücelterek Allah'ın emrine asi olması adına başka şeyler söylüyor. İsmail aleyhisselam kurbanlı koç gibi gidiyor. Hiçbir şekilde bu noktada bir şey yok. Ben seni değil alemlerin Rabbi olan Allah'ı dinleyeceğim diyor. O da yerden taş alıyor ve şeytana atıyor. Bakıyor ki İsmail'i de ikna edeceği yok. Bu sefer Hacer'e geliyor. Aynı şeyleri bir Hacer e anlatmaya çalışıyor. Hacer'e diyor ki biliyor musun İbrahim İsmail'i nereye götürüyor? Onunla gezmeye gitti işte ot. Odun modun toplayacaklar diyor hayır diyor onu kesmeye götürüyor Hacer anamız bir anda sarsılıyor hiç baba evladını keser mi diyor Allah emretmiş diyor Allah emretmiş sözüne Hacer ne diyebilir ey İbrahim bizi buralara bırakmayı Allah mı sana emretti dediğinde o sözün arkasında ne dediyse Hacer anamız Allah mı bunu emreden Allah emretmişse sana bana ne oluyor diyor o da yerden bir taş alıyor o da o şeytana taş atıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hac'da biz Mina'da şeytan taşlıyoruz değil mi? Büyük şeytan orta şeytan küçük şeytan. Üç şeytana taş atarken büyüğünde biz İbrahim'in rolünü oynuyoruz aslında. Küçüğünde biz orta şeytanda biz İsmail'in rolünü oynuyoruz. Küçük şeytanda Hacer'in rolünü oynuyoruz. Sadece mesele orada sembol olan bir duvara şeytana taş atma noktasındaki bir sembole bir şiara bir şaire davranma meselesi değil ki attığın her taş İbrahim gibi atıldığı zaman anlamı var. İbrahim gibi atarsan eğer o bir mermi aslında sen taşa taş atmıyorsun karşında sana şeytanın söylediği her şeye taş atmış oluyorsun. Ama nerede böyle mi atıyoruz? Eğer böyle taşlamış olsaydık bugün şeytanlarla aramızda nasıl bir mesafe olurdu? Eğer şeytanlara İbrahim gibi, İsmail gibi, Hacer gibi taş atmış olsaydık. Şeytan ve şeytanın taraftarlarıyla o Minad toprağında başlattığımız savaş, bitmeyecek bir savaş yedi tane atmamızın sebebi o burada bir savaş başladı bitimsiz bir savaş Allah bana nefes verdiği müddetçe bu savaş devam edecek anlamında biz o savaşı hayatımızın sonuna kadar devam ettirirdik ama böyle anlamadığımız için bize sadece şekil olarak yapılması gereken işler olarak geliyor onun için tam anlamıyla bu noktada bazı şeylerden istifade edemiyoruz şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Sizce kimin imtihanı daha ağır burada? Oğlunu kurban eden babanın mı? Babasının rüyasının gereğini yerine getiren oğlum mu? Evladını kurbanlık bir koç gibi babaya teslim eden annenin mi? Kimin imtihanı daha zor? Babanın mı? Oğlum mu? Annenin mi? Hemen annenin diğer dediğinizi diye duyar gibiyim. Doğru annelerin şefkat damarı bambaşkadır. Annelerdeki o damardan dolayı anne daha fazla çocuğu savunur. Eğer kesme işi İbrahim aleyhisselama verilmiş bir vazife olmasaydı. Başkası kesseydi İsmail İbrahim aleyhisselam değil de başkası kesmiş olsaydı. İnanın ki en zor imtihan burada Hacer'in imtihanıydı ama hepsinin burada birer imtihanı var İbrahim'in iki imtihanı var hem oğlu kesiliyor hem de bilmem tabir doğru mu burada o tabiri kullanmak kasabı da kendisi kasabı da kendisi bıçak onun elinde bir baba için ne kadar ağır bir şey biliyorsunuz bu şimdi benim güzel kardeşlerim meseleyi iyice bir anlamak için bir örnek vermek istiyorum. Ne adına yapılırsa yapılsın kim yaparsa yapsın ben hiçbir ayrım yapmadan buradan bir şey söylemek istiyorum. İşkence bir insanlık suçudur ve haramdır. İşkence Allah'ın razı olacağı bir şey değildir. Asr-ı saadette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bazı şeyler yaşadı. Dolayısıyla bu noktada Efendimiz koydu kuralları. Öldüreceğiniz kuduz bir köpek bile olsa asla işkence yapamazsınız diyen bir peygamber var önümüzde ama yapıyorlar zalimler işkenceyi insanları konuşturma aracı olarak kullanıyor. Bugün bakın o işkenceye uğrayanlara hem bugünlerde hem tarihte mesela adama ne yaparsanız elektrik verin askıya bağlayın işte ağır sözler söyleyin dövün ne yaparsanız yapın eğer iradesi sağlamsa geri adım atmıyor. Ama o adam şöyle bir şeyden dolayı çoğu zaman çözülüyor. Bak eğer konuşmazsan bizim istediğimizi söylemezsen hanımını ve çocuklarını getiririz. Onlara şöyle şöyle yaparız. Kendisine dayandığını çocuklarına hanımına dayanamıyor insan. Çünkü sevdiklerine karşı bu insanın dayanabilmesi mümkün değil. Onun için en ağır işkencelerde çözülmeyen nice adamlar bu ikincisiyle karşı karşıya kaldıklarında ne yazık ki o işkencecilerin söylediklerini istediklerini söyle, söylemeye başlıyorlar. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam'ı bir de böyle anlayın kendisine olsaydı ne oldu ateşi atladı. Ateşe atladı ateşi atılırken İbrahim Aleyhisselam'ın bu noktada imtihanı çok çok ağırdı ama buradaki iki imtihan kendi ailesini o ıssız vadiye bırakma imtihanı ve İsmail'ini o keskin bıçağın altına yatırma imtihanı çok ağır bir imtihan ve İbrahim Aleyhisselam bu ağır imtihanının en şiddetlisini burada yaşamış oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim varıyorlar Mina'ya bakın tarihi kaynaklardan bir şey okuyoruz İbrahim Aleyhisselam'a döndü oğlu İsmail dedi ki babacığım beni iple sıkı, sıkı sıkıya bağla ölümün acısı çok çetin ve zordur olur ki beni keserken sakın ola yüzüme bakmayasın eğer yüzüme bakarsan rikkate gelirsin ve vazifeni yapamazsın. Beni kestikten sonra gömleğimi anneme götür olur ki annem o gömleğimle sükunet bulur teskin olur böyle bir manzara var ortada benim güzel kardeşlerim. Teslimiyetin en zirve halini koyuyor İsmail ortaya. Ben İsmail aleyhisselamı hep anlatırken öyle anlatıyorum. Anasından süt yerine teslimiyet emmiş bir bebek o. Anne ona teslimiyet adına dersler vermiş. Şimdi de imtihanda imtihanın da zirvesinde böyle bir hal var ortada. Tam bu sürecin olduğu o tabloyu Saffat süresinden ayetlerle okuyoruz. Fe esleme ve lil böylece her ikisi de Eslem'a İkisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu yani İsmail'i yüz üstü şakakları üzerine lil-cilbin bu yüz üstü şakakları üzerine yatırdı. Bismillahirrahmanirrahim Allah ekber dedi. Tarihi kaynaklardan okuyoruz. Elinde keskin bir bıçak İsmail'in İplerle bağlı gözleri kapalı yüzü diğer tarafa çevrili boynuna bıçağı dayıyor ve ateşe yak, yakma diyen o emir o ilahi emir bıçağı kesme diyor. Kesmiyor ne oluyor diye şaşırıyor Hazreti İbrahim çünkü bir an önce bitsin o öyle altından kalkılabilecek bir yük değil. O bıçağı yanındaki bir kayaya vuruyor kaya paramparça oluyor İkinci kez Bismillahüallahu Ekber diyor yine kesmiyor. Bu sefer İsmail aleyhisselam korkuya kapılıyor. Acaba babam şefkate geldi de kesmekten vaz mı geçti? Babacığım diyor niye Allah'ın buyruğuna buyruğunun gereğini yerine getirmiyorsun? Yoksa sen bu buyruğun yerine getirilmemesi noktasında bir şey mi yapıyorsun? İbrahim aleyhisselam gözyaşları içerisinde kesmeye çalışıyorum oğlum ama bıçak kesmiyor diyor. Üçüncü kez Bismillahirrahmanirrahim diyor yine bıçak kesmiyor ve oradan ayet bize söylüyor ve nedaynahu ey ya İbrahim biz ona ey İbrahim diye nida ettik geldi haber geldi kad saddaqta ruya inne kezalike nezzil muhsinin gerçekten sen ruya'na sadakat gösterdin Allah'ın vadini Allah'ın bu noktada senden beklediğini yerine getirdin. Şüphesiz biz muhsin kullarımızı işte böyle ödüllendiririz dedi. dedik. Saffat suresinin 105. ayeti. Ayet devam ediyor ayetler. Doğrusu bu İbrahim için bir iptila, bir imtihan, bir bela idi. Bir büyük imtihan idi. Hazreti İbrahim de bu imtihanı geçti. Sonra ne oldu? Ve ona büyük bir kurbanı, fidye olarak oğlu İsmail'i kesmekten kurtuluşuna bir bedel olarak gö gönderdik. Ve fedinehu bizib'in azim, zib'in azim. Büyük gösterişli heybetli ihtişamlı muazzam bir kurbanlık demek zaten kaynaklarda da öyle geçiyor böyle inanılmaz derecede güzel bir kurbanlık geliyor semadan bir koç bazı kaynaklara göre büyükçe bir keçi ama kurbanlık koç olarak geçtiği ta onun işte boynuzlarının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvete başladığı zamana kadar bile Mekke'de olduğunu ondan sonraki süreçte bile o boynuzların Mekke'de halen asılı kaldığını Abdullah İbni Zübeyir zamanında Kabe'de yangın çıktığında yandığını bize aktarır bazı kaynaklarımız bir koç büyük böyle heybetli bir koç ama burada zıbhin azim sadece heybetli koç anlamında değil burada başka bir mana var. Yani sadece kebir deyip büyüklüğüne işaret edilebilirdi. Azim demesi başka başka mesajları aslında ihtiva ediyor. Bu kurbanlık nasıl bir kurbanlık biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İbrahim'in teslimiyetine bir bedel olarak geldiği için İsmail'in adanmışlığına bir mükafat olarak geldiği için Hacer'in fedakarlığına bir takdir olarak geldiği için Meleklerin sevincine bir ikram olarak geldiği için insanlığın kurban ibadetinin başlangıcına bir vesile olarak geldiği için zibhin azim büyük ihtişamlı kurbanlık diye ifade edilmiştir. Burayı bir daha okumak istiyorum size. Bu kurbanlık İbrahim'in teslimiyetine bir bedel olarak geldiği için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 Şimdi tarihi kaynaklardan çok güzel bir şey okuyoruz. Cebrail kurbanlığı getiriyor. İbrahim aleyhisselam o anda elinde bıçak İsmail'in boğazını kesmeye çalışıyor. Allahu Ekber Allahu Ekber diyor Cebrail. Belki binlerce melekle o anda onun Allahu Ekber Allahu Ekber sözüne bir kurbanlık koç gibi yatırılan İsmail... La ilahe illallah ve allahu ekber diyor ve o anda Cebrail aleyhisselam koçu İbrahim aleyhisselama getirdiğinde İbrahim aleyhisselamın elinden tabir caiz ise eğer adeta bıçak düşüyor Allahu ekber ve lillahilhamd diyor o sahne böyle bir sahne biz her teşrik tekbirini getirdiğimizde aklımıza bu gelmesi gerekir biz o teşrik tekbirlerinde Cebrail'in getirdiği o büyük nidayı tekrarlıyoruz. Bir koç gibi yatırılan İsmail'in söylediği o sözü tekrarlıyoruz. Bir baba, bir peygamber, tevhidin muallimi olan iman atamız olan İbrahim'in o feryadını Allahu ekber ve lillahil hamd sadece hamd Allah'adır. O bütün bu verdiklerinin üzerinden hamde layık olan sadece odur ve en büyük olan odur sözünü aslında orada söylemiş oluyoruz. Dolayısıyla o tekbirat öylesine bir tekbir değil sadece bir slogan değil sadece öyle tekrarlanacak bir nakarat cümle değil böyle büyük bir hatırası olan bir cümledir. İbrahim vari gibi söylediği zaman insan gerçekten bambaşka bir hale geliyor. Allah gerçek manada söyleyenlerden eylesin bizleri. Bu bölümün bir ayetini daha söyleyeceğim. Geri ayetler sonraki derse kalacak. 108. ayet. Ve ne aleyhi fil ahirin. Sonra kıyamete kadar gelenler arasında ona şerefli bir ün, bir şan bıraktık. İnsanlığa miras budur işte dünya devam ettikçe İbrahim ve ailesi hayırla yad edilecek. İnsanlar İbrahim diyecek teslimiyeti ondan öğrenecek. İsmail diyecek adanmışlığı ondan öğrenecek. Hacer diyecek fedakarlığı ondan öğrenecek. Eğer bugün bizim teslimiyet adına adanmışlık adına fedakarlık adına bir problemimiz varsa ki var inanın ki var giderilmesi gereken en önemli örnek model karşımızda duruyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bakın dersin başında Hazreti İbrahim'in insanlığa mirasıyla alakalı iki şey söyleyeceğim dedim. Birini söyledim, birini de buraya bıraktım. Şimdi onu söylüyorum. Bu güzel aile Allah binlerce kez selamlarımızı ulaştırsın o aile. Bize çok şey öğretti. Ama bize şunları da öğretti. Hicretsiz dava olmaz. Her kim ki bu davayı bir elim yağda bir elim balda diye tasavvur ediyorsa gitsin anasının dizinin dibinde otursun. Böyle bir dava yok. Hicretsiz dava olmaz. Teslimiyetsiz hicret olmaz. Güvensiz teslimiyet olmaz. Gayretsiz güven olmaz. Sebatsız gayret olmaz. Ne demek bunlar? Bunlar da sizin işiniz biraz üzerinde durun. Bir daha tekrar edeyim hicretsiz dava olmaz teslimiyetsiz hicret olmaz güvensiz teslimiyet olmaz gayretsiz güven olmaz sebatsız gayret olmaz. Son sözümüz de şu olsun Allah hepimize hicret teslimiyet güven gayret ve sebat nasip eylesin ve Allah bizi son nefesimize kadar İbrahim'in bu mirasına sadakatla sahip çıkacak. Anlama adına gayret verecek oradan anladıklarıyla da hayatını donatacak onu en güzel örnek olarak alıp en güzel örne örnekliğin zirvesinde olan peygamberimizin mirasıyla buluşturup o mirasın da bize yüklediği sorumluluğu bugünlerde temsil etme adına gayret içerisinde olanlardan eylesin hepimizi bizi ve bir an olsun bizi bundan geri koymasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.